İşte onlar haktan doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi kendi milletinin lisanıyla gönderdik ta ki onlara hakikatleri iyice açıklasın. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azizdir, hakîmdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.